Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrası Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyoruz. Sevgili severler esprilerle, şakalarla yeni bir Modern Sabahlar'a başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk efendim. Günaydın. iyi günler diliyorum. Hoş bulduk. Günaydın. Güzel bir Ankara sabahından bakıyorum dışarıda hakikaten yerli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusu. İnsan da kalkıp da gelisi olmuyor işine yani işe gidenler için söylüyorum burada hiç moralesi bozmayın. Ee, rahat biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsiniz. 10 dakika geç olur, 5 dakika, dakika geç olur. olur ama önemli değil. Hanım Twitter'dan mesela şey demiş bize 838'in sırrı nedir demiş. 838'in sırrı. Onu hemen açıklayacak değiliz herhalde. 838 diye düşünsün onu yani oradan biraz düşünsün yani bunun cevabı bizde e, bugün program bitişinde açıklarsak modern sabahların şifreleri Evet şimdi bu şifreyi bir şu anım açıklamazsak bu konu böyle kalır gider onu da onu da söyleyeyim yani hemen dinleyicilerimize de e, artık müjlemidir haber midir onu da verelim de Önümüzdeki hafta modern sabahların e, sezon finali Sezon evet dediğimiz artık ne sezonunu açıyoruz. <gülüyor> ne sezonuysa artık yaz sezonunu açıyoruz. Şimdi mevsimlik işçi olarak sağa sola çalışmaya Göç etmeye başlıyoruz. Ama tabii ki yani bu demek değildir ki. Çapalarımızı falan hazırlayarak gideceğiz. Gideceğiz. Ee, tarım bölgelerine doğru göç etmeye başlayacağız. Ben Adanalı olarak Çukurova'ya. Çukurova. Çukurova. Ege'de. Menderes Ovası'na ve sevgili Oktay Konya, Konya Ovasına. Ovası'na. Bizi eğer ovalarla tanımlamak isterseniz... <gülüyor> Niye Çukurova'da ve Menderes'de gülülmüyor da Konya Ovası'nda gülüyor? hemen <gülüyor> çünkü... bunu kendime de soruyorum. Çünkü... Yani. üçüncü ova çıkar mı diye düşünüyordum. <gülüyor> en ova sensin zaten yani. Hayır üçüncü ova değil. Bütün, neredeyse bütün ovaları kapsayan bir ovayla karşınızdayım. Yani evet Oktay ya biz ne ovaymışız Ama bir arkadaş. Bir de Çukurova'yla hadi Çukur da Çukurova diye geçiyor da Menderes Ovası... Sadece böyle şeylerde ele alınıyor ama Konya Ovası, Konya Ovası olarak geçiyor zaten. Türkiye'nin tahıl ambarı diye geçer. Konya'ya gideceğim değil, Konya Ovası'na gideceğim diye konuşuyor insan. Konya Ova'dan ibaret. Yani. Olanarak, ovalar diyarı, sen, Evet, obruklar ve ovalar diyarı. Ova. Ova. Boşaldı Bak. mı içi? Bakayım. Yok, kelimenin Biraz içi. Daha Biraz daha söylemem lazım. Biraz daha söylemem Ova. Ova. Ova. Katlanacak mecbur demiş yargı. Ee, i̇ki... E, A dursun, Onu, o, o şey gibi söyle, katlanacak, mecbur dersen o yasa öyle o şekilde söylenir. Bir dava döneminde Kemal Kırdışlaroğlu e, şey demiş köstebek demiş Beşir Atalayda Atalaya da. Bu deniz, Fener ha, şey deniz feneri. Deniz feneri davası döneminde e, mahkeme e, siyasette taraflar sert eleştirilere katlanmak zorunda diyerek köstebek yani birine köstebek derken dikkatli olun. Ya zaten köstebek sevimli bir hayvan ama yani, yani hay hakikaten günlük hayatta hakaret olarak kullandığımız bir yanlışını gördük mü? La karşılaştırdığımız zaman köstebeyin ben bir yer bili yer biliyorum dedim bir yer biliyorum ben ben bir mekan biliyordum o o da şeydi yani her yani köstebek her an her yerden çıkmasıyla meşhur bir şey vardı öyle bir şey vardı sloganı vardı ben ha diye mekan mı? Köstebekli mekan vardı her an her yerden çıkabilir diye sloganı vardı. Nasıl mekan o? Gezici köfte mi? Yok ya ya. Yani. Gezici köfteci mi <gülüyor> ne Ya Meşhur bir yerde şimdi boşver. Hiç götürmüyorsun. <gülüyor> güzel yerlere hiç götürmüyorsun. Anladım Fahir. <gülüyor> Anladım. Yani... Sert eleştirilere katlanmak zorunda diyerek bir e, ceza söz konusu olmamış. E, bu demiş gerçek demiş yani hususlar dayanak gösterilen hususlar gerçek demiş falan. Ama en son yani e, birine köşemek derken demiş. ağır bir laf ettiğinizi düşünün. Ama onun da ceza gerektirmeyecek bir laf olduğu Katla, hep aklımızda ama olsun. Ama sadece siyasette mi karar. olmak gerekiyor yoksa yani? Hayır yani canım işte yok siyasette değiliz biz yani. Yani, yani tamam bu. işte biz siyasetteyiz biz kullanırız yarın öbür gün yanmayalım. Siz efendim siyasette misiniz? Efendim biz siyasette değiliz herhangi bir vekilliğiniz bir aa, şeyiniz aa, dayı. Bak da olunca ağır olur. Aa, ağır yani. siyasette olabilir. Siyasette taraflar sert. O zaman sincap mi? diyeceksin. Karşındaki muhatabın siyasi ise köstebek değilse sincap. Ha, veya tavşan gibi diyeceksin. Tavşan da diyebilirsin. Yani... Nağla tavşan mesela. Tavşan adam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada yeni uyanan dinleyicilerimiz vardır ee, muhakkak ki 17 saatlik görüşmelerden sonra bu alkol ile ilgili yeni düzenlemelerin içeren kanunlar ee, sabaha karşı 7.30'da benim radyodan duyduğuma göre e, kabul edilmiş. Çok şey değişti. Hemen bugünden itibaren mi gündeme Yok. gelir bilmiyorum Resmi gazetede yayınlanca, yayınlandıktan sonra öyle yürürlüğe giriyor. Sonuçta pis adamlar olduğu belli alkol... Başta satıcıların içicilerinde bu yasayı bakınca... O, ben onu anlıyorum yani. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum yani... Bir... Bir şey var bir pişmanlık var. Neyi evet de, yani. <gülüyor> Sen <de>. Keşke <gülüyor> bu kadar kötü bir şeyse yani bunu biz niye yaptık böyle aylarca diye. Yani bugüne kadar e, içtiklerimi ve e, yani normal bir şeymiş gibi yaptığım için ben çok üzülüyorum. Yani. Çok normalmiş gibi gidip bakkaldan böyle içki aldığım Ama zaman şimdi o bakkaldan bakkaldan gece, şimdi bakkallar onlardan düşürsün. sonra gidiyordum böyle. Hadi şimdi de git. 10 buçukta ben kapadı gidip bira aldığımı hatırlıyorum. Korkunç bir ne kadar. Ben 11'de 11.30'da 11 buçukta artık ama tabii ki onları. Bu arada çocuğum. bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. 22'den sonra sabah altıya kadar. Altıdan önce e, bundan sonra e, içki satılamayacak bakkallarda. Bakkallarda, marketlerde. <gülüyor> Alışveriş merkezi saatleri değil mi bunlar? Yok canım alışverişler Alışveriş sabah saat onda açılıyor. 10'da açılıyor doğru. O yüzden iyi bari altıdan ona kadar alabiliyorsun. <gülüyor> Yani mesela sabah. erken uyandın canın mesela bir şey çekti. Gidiyorsun yedi de git al onu engelleyen sonuç evet. olarak. Evet gece saat evet dediğim gece saat Ne olacak? 13. Evlerde de stoklu çalışacak bundan sonra demek ki. Evler yok bu şeyi getirir <gülüyor> beraberinde direkt vallahi hani içeride de konuştuk. Bu beraberinde böyle bir gece 10'da Ma onunla... mafyalaşmayı getirir. Yani bu benim konseptim. Mafyalaşma şey diyelim de illegal bir şekilde üstüne ya. daha e yani... tatlı bir kar marjı Kapıya servis diye bir şey. İşte eminim o ki Öyle ya. başlamıyor maalesef. Yani hemen böyle bir çözüm bulunur falan gibi bir, bir takım adamlar bu boşluğu değerlendirir. E tabii Diye düşünüyorsun ki. ama o adamlar işte öyle bir boşluk evlere işte iki dört tane bira getireyim şeyle durmuyorlar sonra. Yani o bir e, kanunun etrafında dolanmanın tadını aldıktan sonra ya ben niye marketten alıp sonra evlere servis yapıyorum. Ben bunu doğrudan dışarıdan getirsem ya falan filan diye tam anlamıyla içki kaçakçılığı ...anlamında böyle bir şeye adım adım şey yapılıyor. Sektörde böyle bir şey yapılıyor. Bir teşvik olarak müşterine... Şey ...işki yasakları mesela Amerika'daki içki yasakları... ...zamanında uh -huh. Al Capone denen adamı doğuran şey. E tabi canım sadece Al ya, Capone'da doğurmadı. Bir yani sürü, ma mafyayı e, doğuran bu, şey e, o. E, bir sürü şey zenginini doğuran e, ne derler... E, ...gayrimeşru bir şekilde e, kazandıkları parayla... Amerika'nın değil dünyanın en zengin insanları haline gelen pek çok insan var. O ailelerin hani ilk başta biraz inceleyecek olursanız tabii, tabii, ailenin o. büyükleri o dönem bir girişmişler. Ondan sonra işte 60'lara 70'lere geldiğinde başka sektörlere siyasete girerek Temizlemişler de, yani. güzel bir tertemiz hale getirmişler onu. Gatsby. Ama yani şimdi. Yani bugün <gülüyor> aramızda Great Gatsby diye dolaşan adam da böyle bir adam. Filmin sonunu söylemek gibi olmaz. <gülüyor> Ama Maalesef. Maalesef. Saat ondan sonra alkol. Başka saat. çok böyle hani direkt tüketiciyi ilgilendiren yasaklar yani işte reklamlar falanlar. Şöyle, falan. şöyle söyleyeyim Fahir Bey. E, ev gibi düşünmeyin İsveç gibi düşünün. İsveç gibi. Şu yani anda çünkü her düşünün. şeyimiz İsveç'te aynı olduğu için alkol konusunda da İsveç veya İsrail modeli iki model konuşulmuş her şeyimiz bu ülkede aynı olduğu için bu konuda da bu paralel kan paralellik ya. sağlandı. Aslında öyle büyütülecek bir şey yok. Yok. Denen, diyenler var. Var. Var. Ee, nasıl mesela İsveç'te eşcinsel evliliği e, yasal. Beraber yaşama diye bir şey var. Bunu legalleştirme. Mesela bunlar nasıl hani paralel gidiyorsa. Mesela yargı konusunda hep aynı. Yani aynıyız ya. Alkol konusunda da İsveç'e İsrail'e. Orada da çünkü saatlerle Tabii. sınırlanmış. Aynı yani. aynı. Aynısı. O yüzden böyle çok e, ideolojik yaklaşmayın. Şu da var yani hiç içki içmeyen insanların bile gözünü bozacak bir şekilde artık bu nasıl televizyonda sigara görünmüyorsa artık içki de görünemeyecek. İçki sofrası, elde kadeh falan filan. Bir dönemin filmleri artık izlenmez gibi Zaten şey izlenmiyordu ya. İzlenmez. Zaten Hadi izleniyor yani. muydun o? Allah'tan e tam zamanında bitmiş yani. Hakikaten başka bir şey yok. Kim oynuyordu ya bu dizide diyebileceğimiz bir noktaya gidiyor bazı şeyler film Aa, çok güzel bir film bu sinema klasiği bak de. bak şey var, şimdi bak şimdi bu gözünden bak. tanıyabilecek misin kimdi bu kimdi hay Allah geçti <gülüyor> neyse bir 15 dakika kadar bekleyelim çünkü burada bir sofra sahnesi var o sofra sahnesi bitinceye kadar beklememiz lazım sigaranın zararlı olduğu kamu spotunda buzlanıyor ya sigara hadi canım <gülüyor> neyin kim? zararlı olduğunu anlayamıyorum anlayamıyorsun yani o sigara artık... dedikleri bir şey var çok zararlı ama ne Herkesin elinde gördüğüm bir şey var o değildir herhalde Biz burada sigara diyoruz ya mesela onu biplememiz lazım gibi Bence bir de biplememiz ha, lazım Bu söylenmedi ama yani yavaş yavaş benim içimde bu şey Köpürmeye oluşuyor. başladı yani O hisler oturdu artık içimize yani Neyse. neyse. Neyse diyelim. Yani bakın bu zaten bu gece efendim hafta sonu külliyen konuşulacak mevzu belli oldu. Başka şeylerin üzerinden pas geçilerek Hı -hı. E, bu evet, konuları doğru. tahmin bu ediyorum. Mesela bu da doğru. Da. Efendim böyle alkol yasakları 5-10 kişi çıkacak. İşte yine 5 dakikalık aslında yapılması gereken geyik dediğimiz hadise. E, bütün geceye bütün yayıldı. yayıldıktan gündem sonra. Değiştirme. Biz gündem değiştirmeye kanlıyoruz ve gerçek gündemimize dönüyoruz o zaman. Müsaade evet, ederseniz. Lütfen. lütfen. Yani ters oy saçlarına kat çıkmış. Ya o. Oktar, onu Allah aşkına birisi kız dün korkudan yemin ediyorum ama dönüyorum bakıyorum tekrar kapatıyorum bu bir şakadır diyorum yani gerçekten bir televizyon şakasıdır İskanyanı soruşmuşlar şey. için benim öğrendim ne Be iskanyanı ya ona verilecekler belirlen... ya böyle bunu bu şey var mı iskanyanı var mı demişler Var ama Bülent reklam arasında İskan değil ona ruhsat istenir ruhsat Evet hanımın ee, İskandak'ın sıkıntısı yok ya. Var. Çünkü bundan önce pek çok kez saçını yaptırdıkça onları tadilat projesiyle tekrar alıyor. Ama kendisi bu saçları açıklamış mı <gülüyor> onu bilmiyorum. Nasıl? Ne bileyim yani hani o şey yap saçlarımı da böyle yaptı. Onu sorabilecek benim. biri var mı sence? babayiğne? gündem değiştirmek için yaptı hani bu Reyhanlı falan sızdırılan belgeler. Tabi abi onu o için ilk önce peruk mu? O öyle. Peruk mu? O şapka mı? Ne nedir o? Şapka mı? Ne peruk ne şapka bu cesit çelenk. çelenk değil mi? ya o bir şey gibi mozole gibi bir Gül şey. Gül mü o? Gül mü? Oktay tanımlayamadım beyaz bir şeyler vardı da. Gül gibi geldi bana. Yani bayağı çelenk gibi hakikaten yoğunluk anlamında söylüyorum yani. Ne bir hayranı size çelenk göndermiş. Başıma yerleştirin <gülüyor> lütfen demiş. Ya bence şey gibiydi o. Nasıl ne? diyeyim bir animasyon gibiydi Bülent Ersoy. <gülüyor> Yemin ediyorum bir animasyon karakteri. Canla... Yani başka bir şeymiş gibi. Hani böyle bir ağaç şeyler olur da böyle çiçek tanrısı gibi bir şey olur. Öyle bir şeydi sanki. Ben, ben mesela çiçek olsam direkt bir ad edeceğim adam belliydi yani. Bunu kuaförü yapıyor değil mi? Yatalım. Vallahi kim yapıyorsa çok büyük sanat Mimarlar, eseri. Mimarlar şehir bölgesi mi yapıyor? Şehir bölge tasarımcıları. Sadece bir grup bir gruptur Oktay. Hey, il... Peyzaj mimarları. Bir kişi değildir değil mi? Bir birkaç kişidir. kişidir. Ne yani. birkaç kişi? Komisyon. Komisyon diyorum. <gülüyor> Alt komisyon ve komisyon kurulmuş. Tabii ki ya. O kadar kolay mı sen onu nasıl yapıyor? Ve ben sana söyleyeyim. O sahne diyor ki bir günde yapıldı. Ben sana söyleyeyim en az 8 yıldır bunun için uğraşılmıyorsa neyim ya? Öyle. Bu bir bayri bir dünyanın 8'in 9'uncu harikası kaçıncı harikasıysa o yani. Ama buna kanmıyoruz. Kanmıyoruz. Günden değiştirmek, Günden değiştirmek için. Değiştirmek yok. Gerçek gündemimize geliyoruz müsaade ederseniz. Hürrem Sultan oynayan Meryem Uzay'la geçmiş olsun diyoruz kendisine. Evet ya. Son bölümden önce e, bastı gitti. Kaçtı gitti. E, Türkiye'den. Vallahi e, tükenmişlik sendromu varmış. Teşhisiyle Berlin'de tedavi altına alınmış. Ee, dünden beri tükenmişlik sendromu tükenmişlik sendromu diye konuşuluyor televizyonlarda ve internette sizde de olabilir diye hakikaten belirtilerini söyler misin herkes de olabilecek ee, şeyler konuşuluyor yani çok yoğun çalışılıyorsa herkes çünkü yoğun çalıştığında tamam <gülüyor> yani öyle bir inanış var herkes yoğun çalışıyor yani ondan sonra takdir edilmiyorsa böyle bir pozitif eleştiri yoksa ondan sonra ee, falan filan böyle bir sürü sebep var ama e, tabii ki dizi sürelerinin e, başta şey olması, abartı bir şekilde uzun olması da e, bu konuyu şey yapıyor yani Meryem Hanım'a tekrar geçmiş olsun diyoruz yoksa yani olmadı diye bir şey değil ama, ama şey dedi, herkes, de ola, herkes üzerine alabilir bu paracıkları istemiş de vermemişler ne oldu birden tükendim Meryem demiş Ondan sonra i̇şte şey, o da tükenmişlik yapınca, sendromunun şeyi zaten. Emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyorsa adam birdenbire tükenmişlik sendromuna girebilir. Aman Oktay deme ya. Vallahi bir anda hepimiz şey olduk şimdi. Emeğimin karşılığı ne kadar nasıl olacak? Demek ki birimizden bir şey istiyoruz. Vermeyince tükenebiliyoruz herhalde. İşte biz o gün tükeneceğiz diye. İşte biz Şarkısı o gün tükeneceğiz. Şimdi ben yeni Hı. yasayı tam şey yani biz mesela içinde gündem, gündem yine değişti. Şarkılarda alkol geçiyorsa ne yapacağız onu? Bip mi? O tabi. O Hangisi? Whiskey Indicar mı? Bilmiyorum. Ben şimdi Red Red Wine diye şarkı var. Olmaz. Aha. Red Sangria diye bir şey olsa olur da. <Gülüyor> olmaz. Olmaz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar <Gülüyor> <Gülüyor> başladı. Space Cowboy dinliyoruz ama ben de ürktüm şimdi. Bunun bir yerinde yani ben uzay koboyuyum. Arada bir bir tek bir Şarabımı atarım. içerim falan diyorsa Uzay kol bir kere şarap içmez, whisky içer. Fiski mi içer? Ne yapıyoruz? Yani Kev boylar. Dinleyicilerimizin, Dinleyicilerimizin yardımına ihtiyacımız, ihtiyacımız sorduk, var. Sorduk. İçinde. E, yayından içki, da soralım. Yani, soralım. yani e, başımıza bela almamak için bundan sonra içinde içki içme efendim içki özendirme geçen şarkıları biz kendi kararımızda. İçkinin ismi geçse çünkü, yeter yani. ya. Neyse, de, tabii canım. Tabii çünkü şey yapamıyoruz. Sonuçta Naderler, yapmış gibiymiş. Şey, e, şey yapamıyoruz. Bunu Bunları tamamen çıkarın içki geçen, alkol geçen şarkıları sorduk. Ee, bundan sonra hani haberimiz olsun. Bugün bir son çalalım. Çünkü resmi gazetede yayınlanmadı daha Hı -hı. değil mi? Yani evet yayınlanmadı. Bugün bir çalalım. Sonra dikkat yani, edelim. Her zaman güvenli olarak çalabileceğim şarkı Radyo 24 saat. Hı -hı. Evet bunu çalabiliriz. <gülüyor> çünkü Bunda söz yok. yok. Söz yok. Risk yok. İdeolojisi olmayan bir şarkı. Hı -hı. Bir dakika ya ama ne güzel. Aç bak. Bak nasıl bak, ideolojisi aç. yok. Bak. bak ne kadar güzel. Bunu dinleyin canım. Adam orada diyor, whiskey indicar jar. Jar dediğimiz burada, kap tipi bir şey yani. Onun içinde. de... zaten biliyorsunuz. Whiskey'i zaten, Whiskeyi diye. Söyle zaten biliyorsunuz. Whiskey, bildiğimiz viski. Doğaç, Kanan... Doğaç Bey, whiskey indicar jar demiş. Kaan Bey, hemen gelmiş 2-3 tane tweetimiz. E, ringo Ringo şişeler demiş. Ringo evet. Ringo şişeler bana çok yabancı, o olur mu? Demiş. Yalnız o Ringo, ringo yabancı ringo, ringo, diye sormuştuk. Ringo sormuştum. mu? Lingo. Lingo mu? Hayır, Ringo Ringo. ringo, ringo, ringo Türkçesi. Ringo Ringo şişeler de bir şarkısı. Evet. Gringo Gringo şişeler. Yani e, Meksika'da Gringo Gringo şişeler diye. Ringo zaman içerisinde Gringo Gringo. Hadi yavaş yavaş çalalım hepsini El e, Dorado e, Drinking Song. Drinking Song mu? Ha. Ne geçiyor orada? Şimdi orada ne drinking içiyor ama. dedi ama o ne içiyor? Herhalde. Belki limonata içiyor. O zaman çalabiliriz. Ama içinde geçiyor olabilir. Biraz dinleyelim Tabi Tabii. Onu Birazcık hemen. ideolojik olabilir. Dört tempo bir şarkı. <gülüyor> Bed of Roses. Bed of Roses. Orada yatak demiş. döşek bir şeyler var ama var var. İçinde geçiyordur ya. Vodka yata. geçiyor vodka. Yazmış zaten dinleyicimiz gibicesine. Va yatağın kenarında vodka döküldü falan. O da şey Ne var? Evlerden Irak. Eagles. tequila sunrise <gülüyor> <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah'ım. <ben, hafazan> Allah <gülüyor> ya. <gülüyor> bu alttan alta çalsın bir de. sürü şarkı var yani. E, o yüzden böyle hafif hafif hakikaten hepsini çalalım. Şeyimiz olsun yani. Zaten güzel şarkı da değilmişti yani. yani evet var. yani ne bu insanın bir ağzını ya ya ya söylüyor. Here. Aynısını yapıyorum ya. Bak sözleri de söylemiyorum. Bir dakika dinliyorum. Siz niye oldu bir sessizliğe belirdiniz? Vardı bu, arada bu e, anketimize daha doğrusu bu temizlik harekatına katılan İki dinleyicimize de Sırmalının albümünü verelim Gençlik Rüyası Gençkan tamam. albümünü veriyoruz. Bugün de Lansman konseri var Sırmalının onu da hatırlatalım. Tamam verelim. Ondan sonra Tanju Okan'dan gelmiş şeyler şarkılar var. Benim tek dostum hem içkim hem sigaram mı? Yabancı. Yabancı evet. Yani yerli. Tabii yine arabamızda dinleyebiliyor muyuz? Sürücü dinleyemiyor galiba değil Sürücü mi? Sürücü dinleyebiliyor. Hayır. Dinleyememesi lazım bence de çünkü İsveç'te öyle. <Gülüyor> Oktay Demirci çalalım. ve İsveç modeli adlı bir belgesel programımız önümüzdeki hafta başlayacak. Onu bence kaçırmayın derim sevgili dinleyiciler. İsveç modeli ve Oktay Demirci. Zeynep Hanım biraz sert çıkışmış bize. Ne demiş ee, ağır mı konuşmuş? Heldo söyleyen e, dinleyicimiz Zeynep Hanım. Çalmak şart değil demiştim ama değil mi demiş? yani tabi doğru o da o çünkü bir şekilde, ama bir yani şekilde ben... bulaşmış da oluyor çünkü dinleyici de yani biz onları şey yapmış hale geliyoruz UB40 Red Red Wine o çalındı efendim çalındı. Biraz, zaten sildik sırasını sildik. Sa savdık çaldık shift delete ile Bil Bil bilgisayarımızdan uzaklaştırdık onu o, sonra... aman Ege sen şu çöp tenekesini de boşaltmayı unutma tabi canım yanlışlıkla <gülüyor> geri al falan olur aman, <gülüyor> Lan, aman, aman ha, ha. <gülüyor> ne yaptın? Yaktın, e Eagles yakmayalım şey Evet şu anda da Eagles dinleme Çal başı. Çaldı bak Bu bir e cid. Bunu da bilelim. Kulağınıza çalınsın da. Klasiklerden biri. Pis Eagles. <gülüyor> Allah, Allah kahretmesin. E e Tekila diyor e şarkıda. Son Henley gibi. Kartallar götürsün Şuna bak seni. Buralarda demiyor gerçi. Buralarda şey yapmamıza gerekiyor. <gülüyor> Nereye bağlayacağı belli ama. Şimdi burada aç diyor gene Tekila'ya bağlayacak. Bir de bu yani nasıl pis bir şeyse bu alkol illeti. Tekiler sana bu albüm yani müzik tarihin en çok satan albümü biliyorsunuz. Evet. İyi İşte insanları alıştırıyor. Yani alıştırıyor. Ondan alkole. sonra gece 10 demeden 1 demeden saat 2'de dinleyen var ben bu şarkıyı. Ben sana bir şey ya. söyleyeyim mi Oktay? Onu bunu mi? boşver de sen bu şarkıyı 2 kere dinle çık trafiğe bir çevirmeye gir bakalım. Kaç promil çıkıyor? Kaç promil çıkıyor? İnsanlar hiç fark etmeden bünyelerine. Resmen o zehri alıyorlar. Şarkıyla veya şiirle. Büşra Hanım Sırmalı'nın albümünü istiyorum demiş. Tamam buyurun Büşra Hanım. Büşra Hanım tamam. Buyurun. Buraya koyduk buradan alın. <gülüyor> mikserin üstüne koydum. bak. <gülüyor> Kaan Bey gelip radyoya şey diyebilir. Ege benim için mikserin üstüne sola koydu derseniz hemen oradan bulabilirsiniz. Üstüne de yazayım ben Büşra diye. <gülüyor> Büşra diye ya. <gülüyor> Vallahi ya, yazıyor. Galiba Kerem Bey... Ee, şey diyeyim, Hey barmen bana bir bira, yanımdaki fıstığa bir tekila a. durur barmen minik şarkı. Şimdi böyle bir, yasaklarda da böyle bir şey oluyor. İnsan e, en başta oh be barmen minik şarkısı yasaklanacak diye seviniyor. Halbuki yani. Orada bir içki yaşayan, geçiyor. Bütün senin hayatını etkileyen şeyler bunlar. Orada geçiyor mu bakayım barmen minikte? Geçiyor durur, oyun bahse... Oynar yerinde minik. ama hiç hala bir alkol. Şişe dedi ne şişesi? Belki soda şişesi. Niye barmen diyorlar o zaman? Ee, barmen soda. Komi, Komi, Komi. minik garson minik ba barmen değil ismiyle hitap etmesi lazım Bayman veya Hocam yani ama siz var ya İsveç modeli dedik iyice programı şey bildiğiniz Gana modeline döndürdünüz ya. O da öyle o da doğru. Başka yasaklı şarkı? Başka çok var ya çok geldi. Söyle bir tane daha. Söyle çalıyoruz ya oktan. çünkü. Siliyorsun değil mi bunları shift Büyük bahar operasyonu diye geçer bu. The Champs, Tekila. Hep Tekilalı şarkılar. Onda da bak bir şey demiyor şarkıyı zannediyorsun masum bir şarkı diye gidiyor sonra arada tekila diye bağırıyor tam bir şey Centuryla. masum bir yavru ne güzel mini mini dans ederken tekila ediyor anne bana tekila tekila ne dese çocuk ne cevap vereceksin senin yarın öbür gün dillenmeye başladı baba tekila <gülüyor> dedi baba dediğine mi sevineceksin tekila dediğine mi üzüleceksin ne <gülüyor> diyorsun hayır ne diyorsun kusura bakma empati kurmaya çalışıyorum Oktay burada İsveç modeli bir empati yapıyorum herhalde. O da doğru ya. Başka ha. var mı yasaklı şarkı? Ee, başka var tabii ya. Jimmy Buffett. If you like Piña Coladas. Piña Colada mı? Ay bak. o da ne kroymuş Piña Colada. 50 yıl önce icat olmuş ilk kokteyl Piña Colada. <gülüyor> ah bak. Hayır içki ayırda etmiyoruz, onu şey yaptı yani. Tamam, tamam ben. Sen ben seni anlıyorum, sen kötülemeye çalışıyorsun ve hizmet etmeye çalışıyorsun. İyi de ben koyacağım. anlıyorum bu, ama bu listeden şey de yani yaralandım, kalbim yaralandı, alkollü bez bastım falan filan, onları da ben yasaklıyorum. Tabi canım başımıza bela almayalım durup dur. Serhan Bey çok güzel bir teşekkür ederim bana özel bir şey göndermiş bir e, İrlanda yerel şarkısı e, o, Flogging Molly, Salt Dog. Hakikaten çok böyle neşeli ama bizde yok zaten. Niye sana Bu... göndermiş abi? Biz İrlanda'ya gidemediğimizden ötürü mü? Ya bunun bir sohbeti olmuştu faire de ondan. Yani hani bunu da unutmayın. Çünkü da, özel sohbetlerimizi yayına taşımıyoruz yani. Çünkü İsveç modeli bir program yapıyoruz burada. <gülüyor> yani. Ya şimdi alkol nelere yol açtı? Gördünüz mü Serhan Bey? Resmen kız kaçlık ve çatırdama. Doğru vallahi. Şu anda alkolün olumsuz etkilerini görmeye başladık. Çok teşekkür ederim ben ayrıca. Ondan sonra söyle rakı rakı diye büyük şarkı var ne büyük diye şarkı var demiş Çağrı Bey. Ha şey rakı rakı rakı rakı büyük Aha. falan diye bir şarkı. Özgünün Sa şarkısı. Summer wine Summer wine mı? Çok güzel Summer Hadi wine. bakalım Summer wine. Ama şey de oluyor wine. mu? Çoğluğumuza hoş sehanım. Çünkü burada wine'ı neye benzetmiş? Summer'ı bir wine'e benzetmiş. Yılanmış bir şarap gibi diyor wine. Çünkü şarap demektir burada. Onu da bir kez daha ben... Ay işin acı tarafı benim şimdi aklıma gelen öyle şarkılar var. Bu Whiskey Indicare adından belli hemen silersin de. Mesela bu başladığımız şarkı Dreadlock Holiday. İşte hiç belli ben, değil, değil, değil değil mi? Belli değil yani bu zannediyorsun başka bir şey anlatıyor. Ama bunun içinde de Pinakola'da ha, geliyor. Evet. Hadi buyurun bakalım. Bak, bak dinle Fahir. Bir anda masum bir yavru Pinakola'dayı duyacak. Bir de kulağa da hoş gelen bir şey. Yani kolay aynı şey, şey Bed of Roses'da da var işte aynı şey ya Maalesef Gizli gizli vodka geçiyor Bütün şarkıları baştan aşağı dikkatlice dinlemek Buzlanabiliyorsa kesilebiliyorsa şarkının o tarafı kesilecek Yoksa çok İşte alkolün bitirdiği bir adam John Lee Hooker radyonuzdaydı sevgili dinleyiciler Bunu da ibret olsun diye çaldık Maalesef İbret vesikası diye geçelim Yani maalesef. hem şarkı pislik hem kendisi de pislik. Bu, ...bu adamın kadife sesi vardı. Evet. Ama şimdi baksan yani böyle Doğru gibi vak edersen. Altında halı kayıyor da anlamıyor ya. Not bir, King Cole gibi bir adamdı bir, bu ya. Böyle bir <gülüyor> Yani bence doğru örnek olmadığı geç çünkü onun da pek çok e, elinde içki kadehiyle şarkı, şarkı, şarkıları de, var ve buza işte, o ve da buz... içki içerken görülmüş. Ve buzsuz içiyor. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani bu John Lee Hooker'ın çok şeyi var. Yani sapa sağlam adamdı. Şarkı söylerken böyle dindik dururdu. Sonra sonra Çöktü. ne oldu? Çöktü. Kendini bitirdi. Halılarda kaydı ya. Ben öyle bir şeyini hatırlıyorum John Lee Hooker. Büyük ustanın. Büyük ustalık şeyine. Büyük ustalık belgesi de bir bir elinden geri alınmış. Şapkasını. Kim aldı John Lee Hooker'dan sonra? Kayan Kayağın. Neden? Kayan da yani neden? Alkolden. Alkolden. Ama kayağın da <gülüyor> fena değildir ki. yani. Ve onun bir tane şeyi vardı ya dostlarla sofrada buluşmuş bir şarkı söyledi. Ben şarkıyı hatırlamıyorum da mezeler falan bile, bayağı masada neşeleri vardı yani. Ve kaç lira para ödemişler? Onu onu var mıydı o da? <gülüyor> Başka neler oluyor Oktay şu pisliği temizleyelim. Valla pisliği temizleyelim. Şimdi Genelde ne kadar bilinçaltımızda böyle alkol pro, propagandası yapan şarkıları fark etmemişiz. Fark etmedik tabi. olsun bizi uyardı. Ee, burada gecikmiş de bir adım olsa bir adım öteye taşıyoruz biz de. Her zaman biz şey mi devlet mi bize sahip çıkıyor? Bu sefer biz devlete diyoruz ki şarkılarda da var bu lütfen. Lütfen. vallahi lütfen. Begüm Hanım demiş ki umarım bir daha Amy Winehouse çalmazsınız demiş. Allah cezasını versin. Ne çalarsak çalalım Amy Winehouse ya, ya sonuç Vine, olarak. Evet ya bir dakika dur. Onda son bir çalalım bitsin. O da zaten ibret vesikası The olarak. The Days çalalım. of Wine and Roses diye bir şarkı göndermiş aynı zamanda Begüm Hanım. Ondan sonra Gerçi Amy Winehouse bu şarkıyla kendini toparlayacak gibi oluyor ama olamıyor bak. Bak rehab diyor rehab diyor. diyor. Yani zaten soyadı evet. ideolojik TV diyorlar rehab'e gidiyorlar no diyor, hayır diyor. Mm, yani no, no. rehabilitasyona kurtul bu alkolden no no diyor. Bak ya, bak yazık. şimdi vallahi tüylerim diken diken. Yazık, yazık. Yoruluyoruz belki. Yoruluyoruz. İsveç modeli program yapıyoruz sonuçta burada. Bak, bak. Bir de burada seyircinin karşısına gitmeyeceğim diyor. Ve Alıştı. serseriler de onu alkışlıyorlar. Aslan eğimi gitme aman alkol içmeye devam et. Ne oldu? Alkolden öldük önce. Elvin Hanım demiş ki Iron and Wine. Iron and Wine. Ne şarapçı i̇çin... şeymiş ya. Bütün sanatçılar ne şarapçıymış ya. Iron and Wine. Wine da wine. Wine da wine. Şarkı içinde geçmesi de grubun ismi için. İsveç modeli ne öneriyor diyor. Çalınmıyor efendim İsveç'te bu. İsveç'te çalınmıyorsa biz de affedersin. Çalınmıyor cevabı çok belli bunu bilmeye gerek yok. Başka Oktay. Başka. Uyarıları. Whiskey indicar e, yine gelmiş. Ondan sonra bir böyle bu işin uzmanı olan dinleyicilerimiz var. Mesela Gizem Hanım onlardan biri. Arka arkaya içinde alkol geçen. E, içki geçen. Ve bunun pis bir şekilde propagandasını yapan şarkıları arka arkaya. Özellikle şarkı içinde geçiyorsa yöndermiş. ona şey yapsınlar. Yani e, şarkı bakıyorsun Mouse'un Bed of Roses gibi. Evet Mouse'un orada geliyor. yani bir aşk şarkısı gibi. Ama içine vodkayı koymuş. Mesela... Basmış, içine işte vodkayı basmış. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diye konuşuyoruz. Sosuma uzas, koyuyorum. Sema Hanım, Gogol Bordeo mesela A alkol. Mesela. Şarkının adı bu. Açık yani Gogol Bordeo. Açık yani. Açık seçik isminde de var. Ondan sonra Koray Bey lambada da alkol var mı demiş. <gülüyor> Bakayım. Bakayım. <gülüyor> Bir soruyla katılmış. Lambada da uzak. alkol var mı? Ki biz sadece İngilizce biliyoruz yani. Belki Fransızca şarkılarda neler oluyor? E, tabii başka şeylerde var. Lamba'da, sadece alkolde yok şarkılarda. gecim yani burada Bongo Bong diye Moni parçası var tabii yani. Neler anlatıyor? Git annenin bileziklerini al koluna asat diye. Guana, Mariana ya. neler neler söylüyor. Ondan sonra Peynir Hanım demiş ki Club Trans şarkıları unutmayın. çoğunda içki isimleri var hatta başka şeyler de var demiş. Bey bu arada telefonumuz varmış dinleyicilerimiz katılmak istiyorlarmış. Uyuşturucu da var demiş. Uyuşturucu, Uyuşturucu da de var. Hepsini varmış. Aman aman uzak olsun. Yani. Hepsini temizleyeceğiz bunların. Şöyle bir bakalım. Fırat Bey demiş ki Tom Waits Warm Beer and Cold Women. Anlayana demiş. Anlaşılamadı diye. Anlaşılmadı diye de kendisi düzeltmiş. <gülüyor> Bir tane daha Sırmalı albümümüz var. Oktay kime vereceğiz bu albümü? Kime verelim bilmiyorum abi. İşte bakalım en son listemizden seçelim. Siz bilirsiniz. Hangover 3 film olarak demiş mesela. Yakalacak o yani o film nasıl ki yasaklı filmler var. Ya yasaklı demiş... olmasını da ben kabul edemiyorum. Yakılsın ve oyuncuları da bir daha çekilmesin diye dünyanın çok ayrı yerlerine gönderilebilir. Veya. Çok doğru söylüyorsun Fahir. Sonuçta dünyada da böyle bu iş. İşte olduğu gibi. Aynen aynen böyle. Hangorum hangor. Hangor filmi adlı filmin şarkısını yapmışlar. İsterseniz onu dinleyelim. Tamam bir. dinleyelim. tam önce. Bir de akustik yapıyor bak. Hangorum diye şarkı yapıyor. İçtim içtim. Çok fena içtik. 50 lira hesap ödedik. Masadakileri sayıyor bütün şarkı boyunca. <gülüyor> The Doors, Alabama Song. demiş Özgür Bey galiba. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar <gülüyor> Nasıl adam intibak ettiyse bir anda Hiç oralı değil ya Güzel güzel de dinliyor ha. Müziğe kendim kaptırdım Ruhum temizleniyor ya dinlerken Sonuçta bu bir ayin ve arınma süreci ne kadar güzel ya. Hakikaten ee, çok güzel uyarılar var dinleyicilerimizden. Hızlı hızlı onlara bakalım mı? Çisil Hanım demiş ki Luke Ryan. Rain is a good thing. Şimdi bu şarkıda bir şey yok gibi görünüyor yani değil çünkü mi? Çünkü Yağmur diyor. ne güzel. Ürünlere ne güzel. can verir. Ama ne diyor şarkıda? Şenlik verir. Berekettir ya. Berekettir. Çok doğru. Ne diyor? Çisil Hanım da söylemiş bu tweetinde. Tanrı yağmuru, yağmur mısırı, mısır viski diyor. Yine bir pis bir şarkı yani ciddi. bu şarkıda geçiyor yani mu, mu yoksa tehlikeli. çıkarımımız mı Geçiyor canım. Geçiyor mu? Geç... Geçmiyorsa çünkü yağmurlu şarkıları da komple şey yapacağız çünkü o mahsul nasıl yetişiyor? Yağmurla. Kusura bakma da kaynağını <gülüyor> kurutacaksın. Kenan Bey Ankara'nın bağları da yok artık. Sık sık çaldırır. Hangi? Şarkı Yesi bağları yok. mı? Ankara'nın bağları falan. Ankara'nın bağları anam şarapçılık bağ dediğin ne? Tabii, Tabii evet. doğru. Yok. Valla bataklığı kurutuyoruz sonuçta yani. yani sonuçta sofralık üzüm için de şöyle <gülüyor> şey yapılmıyor. <gülüyor> Nazlı Hanım çok güzel yazmış. Çok sert olacak tövbe estağfurullah ama yazayım ne yapayım demiş. Star Savior alkolik. Gerçi o şarkı galiba ibret şarkısı o yüzden şarkı Hayır yapıyoruz. orada şey diyor dedi vazen alkolik diyor. Ama fark diyor. etmez abi kamu spotunda buzlan buzlanmıyor buzlam mu bu sigareti var ki. O yüzden bu da pis bir şarkı olarak bence shift delete edilmesi lazım yani. Ondan sonra Ozzy Osbourne Demon alkol. Adam evet. adam bilmiş de söylemiş demiş. İbret şarkısı zannedilir ama yok orada yani yani seviyoruz da mereti gibi bir şey. One more cup of coffee. Bob, Bob Marley mi? Evet Bob o Marley. bir bardak kahve. değil Bob Dylan olan mı Bob Dylan. yoksa Bob Marley'nin de? Bob Marley'nin öyle bir şey yok. O şeydir ya. Yanlışına, Yanlışına gitmiş de. Özgârım Sormuştur, demiş. Ama orada da işte Malmour Cup Kafe şey diyor. Yani kahve ikram mı diyor. Ondan <gülüyor> önce bütün şarkıyı yediğini içtiğini sayıyor. sayıyor evet, neler abi. neler. Arkadaşlar neler neler. <gülüyor> bu pislikleri nasıl temizleyeceğiz bu şeyden? Yavaş abi. yavaş. Yüz yılın pisliği şimdi tabii ki yani. Bir bir, biz bir basın. giriştik. Biz bir giriştik tabii ki bu işimiz kolay olacak anlamında değil işimizin zor olduğunu biz giderken biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Hadi biz yani rakın roldan <gülüyor> e, bu şeyleri temizleriz de e, Türkçe müzik çalar radyolar ne yapıyor? Onlar da abi, onlar da. Sanat müziğinin en unutulmaz eserleri e, içkiyle meyhaneyle ilgili. Bütün, bütün meyhanelere evet. dolaştım işte. Bu ne şeyi? Eğer... Ama ne için dolaştım? Belki de ceza kesmek için dolaştım. Adam şeyci. Kahvedeki dudak izleri. Ne? Neye bakıyor? Hep... Belki adam duman avcısı. Yanlış düşünüyorsun. Şeyde sigara İs... kontrolüne gitti bütün meyhanelerde. Öyle sigara düşünün. içiliyor mu diye. Öyle bir klip çekilirse o zaman bahsediyor olur. Kurtarabilir. Isha. İsveçli gibi düşünün abi. Yanlış düşünüyorsunuz. Hep alışkanlıklar, kötü alışkanlıklar. Yani bunun iyisi kötüsü yok. Kötü olduğu zaman da buzlanacak. İyi olduğu zaman da buz. Anladın mı? Falan. Buz diyorsun. Yani, buz diyorsun. Buz yani öyle bir iyi bir şey için Ver falan. diyorsun yok. değil mi Oktay? Ver buzu. Eceo ile çözeceğiz o zaman. <gülüyor> Ömer Bey demiş ki Oasis demiş sigara sen alkol aman yarabbim Bütün kötülükler bir arada demiş Ömer ben Bey Ben çok severdim Oasis'i Gerçekten Artık, en sevdiğim gruplardan biriydi ama bunu Fark etmemişim Demek benim saflığımdan Yararlanmış Oasis bugüne kadar Senin gibi niceleri var Ege Sen kendini yalnız hissetme Biz de çok kirlendik hepimiz aslında suçlu değil miyiz The cardigans Cardigans mı o da The mı cardigans. I need some fine wine değil mi Evet Kalite araba ihtiyacım fine var. Fine wine and you. you yani bir nice. kalite deyince hani sanki bu şey gibi alkolsüz, bir zarar vermeyen bir şey. Yahu fine de olsa, Keşke affedersin, bu... wine de olsa sonuçta bir wine değil mi yani? Doğru. <gülüyor> Keşke bugün Ayşe Yiğit suyu çalsaydık şu fonumuzla beraber. Bu şarkı sözlerini okusaydı sonra da çalsaydık. Çok güzel olurdu gibi geldi bana. Ege az önce dedi ki, <gülüyor> tü, alkol de Türkçe çalan radyolar ne yapacak diye. Aynen. Egeciğim ba orada diyemedim işte. söyleyeceğim. Her radyo eğer aşırı duyarlı, duyarlı, duyarlı olursa herkes evinin önünü temizlemiş gibi olur. Hiç ayrıca bir temizliğe, sıkıntı olmaz yani. Nazlı Hanım sana biraz e, tavır yapmış Ege. Ne diye tavır yani, yapmış? Yani tavrın sonunda. hoş değil demiş. Ege Bey'in tavrı hiç hoş değil. Zira bazı şarkıları kurtarmaya çalışıyor. Şiftledi de etmiyor. Bunları merak bizim etmesin, merak, merak etmesi olduğu unutmasın demiş. Evet, sonuçta Acı bir ilaç yani. Esetçi miymiş o <gülüyor> Naslı Hanım biz uyarıyoruz gerekli uyarıları Birimiz e, buna kansa Daha doğrusu bir anlık dalgınlığına gelse değil Diğer, ben, ikisi, diğerinden kaçmaz. diğer diğerinden ikisinden kaçmaz Diğer ikisinden kaçmaz bir İkisinden kaçtı üçüncüden kaçmaz e, Üçüncüden de kaçsa sizden kaçmaz yahu Ya işte bakın İsveç modeli program nasıl Vallahi bir anda Şimdi Whiskey Indicar'ı çaldık mı Çok çaldık fazla abi. Whiskey Indicar geldi Ondan sonra... O şarkıdan dolayı işte Whiskey Whiskey Whiskey diye... Alabama Song'u çaldık. Şey bu. var Alabama o... Alabama Song çalmadık. Orada artık zaten ben katlanamam. Tamam. Summer Wine'ı çaldık mı? Summer Wine'ı çalmadık. Çalmadık. Roadhouse Blues çalmadık. Bunlar hep silinecek şarkılar. Şeyde var bak, çok eski... O, yani ben tabi. çalmadan sildim onları. Ha öyle mi? Tabii tabii. tabii. Yani hepsini çalmaya ömür mü yeter? O yani yani bu sadece edince. bu sabah yapıldı bitti değil. Bundan sonra... Bu yapılacak. Her gün. Ben şey yapıyorum... Arkadaşlar şarkıları bundan sonra hani DJ olarak şarkıyı çal... ...ondan sonra internette bir şey bak. Efendim nasıl? sor... baştan sonra şarkıyı dinleyeceksin. Neden bahsediyor? Şarkının içinde alkole mail ediyor mu? Tabii orada en ufacık gideyim bir şey bir bile şey, bakkalda içecek bir şey alayım dediğinde... Saat kaçta gidiyorsun bir dakika sana. kaçta? Saat diyor ki 9.30'da ben bakkala gideyim. İyi tamam bir sıkıdır. Saat 11'de bakkala gideyim gece 23 sularında. Hemen, Pardon... Ya. Orada bir dur. Ne almaya gidiyorsun saat 11'de? Yoğurt mu? Yoğurt mu? Ne yoğurdu? Bak gene yoğurda geliyor. Yani. <gülüyor> Yoğurt almıyor da şarap almaya gidiyor. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Bu uzun bir süreç sevgili dinleyiciler. Hepsini temizleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Yavaş yavaş temizleyeceğiz. For... Özeyleştirimizi de yapalım yapalım ne yapalım yani bugüne kadar bu şarkıları çaldık e, biz hani güzel şarkı sizin hoşunuza gider vaktinizi iyi geçirmenizi sağlar fonda bir tatlılık olur diye çaldık biz, biz bilinçaltınıza bunu soktuğumuzu bilseydik e, yani hiç şu stüdyoya girmek nasip olmasın bir daha <gülüyor> cumaya yakışır bir mesaj verdim Hayır. son şarkıyı ben ayırdım bir tarafa son yani şarkı var hiç mı hiç bilmediğim şey bir şarkı mi? bak bu da zizi tap mı Yok yani Guns N Rosedan çalışacağız. Şimdi düşünüyorsun neyin ne oldu Ne ne, ne olabiliriz. Hiç ne olabilir? bilmiyorduk tabii. Adamlar beynimize sokuyorlarmış şeyi. Sübliminal mi? Sübliminalmiş. Allah Allah. Hem de Allah Allah. marka. Marka vere vere. Biz başka şey zannediyoruz. Onlar başka şey yapıyorlar. Yani birileri ellerini uğuşturuyordu biz bu şarkıları dinlerken. Hiç farkında Ama o, var O adam. günler geride kaldı. O artık o işin o kazın ayağı öyle Maymunun gözü açıldı. Hah, ne güzel söyledin. Ne güzel söyledin. Bu da kim bulduysa yani sanki ortalık maymun kaynıyor da. Bence o lafı bulan zurnanın zırt dediği yer son Zırn... delik dediği aynı adam bulmuştur ya kesin. Pis herif. <gülüyor> Alkoliktir <gülüyor> kesin bir de o herif ben onu da söyleyeyim. Maymunla yani maymunun gözü açıldı nedir ya maymun sanki hep Gözlerini kapatıyor ya 3 maymun vardır. 3 maymundaki gözünü kapatıyor. O zaman maymunlardan. Ha, hayır, hayır hayır maymunlardan. Maymunla ağzı açıldı olur o zaman. Ha, birinin gözünü açtığı der o zaman. Biri, olur. Hayır, biri dediğin, ilk baştaki elin gözü kapalı. Onu açtı maymun gözünü açtı ondan sonrası zaten kulağını... E onu niye söylemiyor Ötekilerin niye söylemiyor ya uzun olur diye yani. Uzun olur abi 3 maymundan bahsedeceksin 3 maymun kuralı abi. diye bir şey çıkar yani olmaz o. Ne alakası var abi bence öyle değil. <gülüyor> Ay yeter şu içimi kıydı vallahi kıydı onu Şimdi Büşra Hanım'a verdik Sırmalı'nın albümünü Bir şanslı tamam. dinleyicimize daha Sırmalı albümü verelim Oktay, Oktay Dinleyici sen seç, sen Verelim Twitter'dan gelen Twitter'dan gelen, gelen, dinleyicimize gelen. Verelim. Tamam ee, o zaman onu da Serkan Bey'e verelim Serkan, Serkan Küçük Bey. Ahmet'lere verelim Serkan Bey sizin de CD'nizin üstüne isminizi yazdık Serkan, Burada şeyin üstünde Küçük Ahmet <gülüyor> Mikserin, Mikserin üstünde. üstünden <gülüyor> alabilirsiniz <gülüyor> Mikserin üstünden alabilirsiniz hakikaten <gülüyor> Ve son şarkıyı çalacaksın. Şimdi bak bu şarkının adı Night Train. Yani işte. gece yağmuru. Gece yağmuru veya işte gecenin tesiyle trenin tesisini gece treni falan. Hani ha. ortak T'de buluşturalım falan gibi bir şeyler düşünerek dinledik bugüne kadar. Meğer bu böyle bir bitik şarabının markasıymış. Aa. Hadi canım. Ya bu Guns N bitik dönemlerinde en çok içtiği içkiye yazdıkları bir şeymiş bu. Şimdi sen bunu nasıl bileceksin? Ki ben hani Anadolu Lisesi mezunuyum. Yedek yani liste, yedek liste ama yani tabii yani. ki sonuçta İngilizce. Ben bir Anadolu lisesi mezunu olarak bu şarkıdaki tuzağa düşüyorsam. Ben şöyle yani. söyleyeyim geçiyorum. Süper lise mezunu, düz lise mezunu ne yapar? Yani ben süper lise mezunuyum <gülüyor> ve ben fark etmedim. Yine özelliksiz. Çünkü zaten Anadolu, <gülüyor> yok süper lise, e, Oktay sen de yani. Hayır son... ben, ben, Her kesim biz şey her deniz. Düz, düz, yine. süper ve Anadolu lisesi yedek. Yine özelliksizim, yine özelliksiz. Ne kadar güzel. Ee, ve anlamadık değil mi? Yani bugüne anlamadık kadar bunu anlamadık. Ee, son kez çalalım. Çünkü Çok yani, nasıl mücadele edeceğiz bu alkollü? Onu ben Nasıl Silerek. Sine zile alkolün sonunu getireceğiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahı yeni bir günde yeni bir dönemde uyanmak dileğiyle. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak.